Değerli Kardeşlerim, bir insanın e, dua ederken yapmış olduğu iyilikleri, yapmış olduk olduğu hayırları, yapmış olduğu ibadetleri vesile kılması caizdir. Bunun, bunun dışında e, Peygamberin yüzü suyur metine, verinin velinin yüzü züyü hürmetine, falan kabirde yatan veli kulun yüzü hürmetine, işte Kur'anlar hürmetine, ezanlar hürmetine gibi bir takım olayları saymak suretiyle bunların hürmetine duamı kabul eyle demesi doğru değil. Ancak sadece Ya Rabbi yapmış olduğum ibadetlerin hürmetine diyebilir. E, çünkü bu bununla ilgili bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Mağarada e, mahcuz kalan işte mağarada dinlemek üzere e, oraya giren üç kişinin gelen bir taş ile orada mahsur kalması neticesinde her birinin yapmış olduğu bir iyiliği saymak suretiyle, zikretmek suretiyle, Ya Rabbi yapmış olduğum bu güzel iyiliği, bu güzel işi, senin rızan için yaptıysam, şu taşı buradan e, kaldır diye dua etmesini e, biliyoruz. Dolayısıyla buradan da, e, yapılan ibadetlerin, dualarda vesile olarak görülebileceğini, e, öğrenmiş oluyoruz. Bunun haricinde, bir başkasının yapmış olduğu ibadet yüzüz yuhurmetine. Bir başkasının senin indindeki makamın makamı yüzüz yuhurmetine Peygamberin yüzüzü yuhurmetine gibi vesileler görmek doada yoktur Yani bunlar bidat olan dua şekillerindendir. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemden, Varit olan bir dua şekli değildir. Başka bir soru alalım. Varsa Mustafa kardeşim veya soru sormak isteyen başka kardeşimiz varsa. Evet. Dua ederken ısrarlı olmamız mı gerekir yoksa bir defa dua etmek yeterli mi? Cevşeni boynumuzda taşımanın faydası var mıdır? Önemli olan okumak ama taşıma hususunda e, hususunda da bilgi e, ver, e, verebilir misiniz? Evet. Dua ederken ısrarlı olmamız e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği bir şeydir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz dua ettiğinde e, bu e, Rabbine e, yalvarsın bu duazı konusunda ısrarcı olsun, dua ettim, dua ettim de Allah kabul etmedi demesin. Muhakkak ki e, dünyada kendisine icabet gösterilmemiş olsa da ahirette bunun karşılığını görecektir. Buyuruyor. Yine Peygamber sallallahu Aleyhi sellem sizden biri duası konusunda acele etmedikçe, dua ettim ettim de Allah kabul etmedi demedikçe e, Allah onun duasını kabul edecektir diye buyuruyor. Bütün bunlar bize duada e, ısrarcı olmamız gerektiğini e, gösteriyor. Ancak bu ısrarın da e, süreklilik e, manasında olduğunu söyleyelim. Yani insan yani, e, süreklilik arz eden bir dua içerisinde olmalı. Bu ısrarlar e, haddi aşma. Ya Rabbi niye vermiyorsun, niye vermiyorsun ben o kadar istedim yine vermiyorsun gibi böyle aşırı sözler gibi şekilde ısrar şeyi anlamayalım. Bunlar yanlış olur. Israr demek doğada bir doğayı sürekli yapmak, Allah'ın isim ve sıfatlarını anmak suretiyle yapmak. Bir duayı yaparken onu sadece bir güne has değil de bir ömür boyu, eğer hayır duasıysa bir ömür boyu yapmak lazımdır. Buna işte duada ısrar bu şekilde meydana gelir. E, kişi yapmış olduğu duaların karşılığını dünyada alamıyorsa da muhakkak ahirette alacaktır. Çünkü dua ibadetin özüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem عبادة, dua ibadetin özüdür buyurarak e, her duanın kabul edilse de edilmese de her duanın bir ibadet olduğunu ve bunun muhakkak ki sevabı ve karşılığı olacağını bize haber vermiş olmaktadır. Dünyada kabul edilmeyen duaların ahirette büyük ecirler olarak karşımıza çıkması söz konusudur. O yüzden muhakkak çok dua edelim. İster Rabbimiz istediğimizi vermiş olsun, isterse ahirete ertelemiş olsun. Bizler işin bu yanına bakmadan kulluğumuzun gereği dualarımızda samimi olarak e, sürekli olalım. Cevşen meselesine gelince bir insan e, boynuna bu cevşen dediğimiz şeyi takar da bundan e, bir menfaat umarsa bu şirk olur. Çünkü karı ve zararı veren Yüce Allah'tır. E, bu birkaç duanın bir deri üzerine bir naylon veya bir kağıt üzerine yazılmak suretiyle boyuna asılması şeklinde gerçekleşen bu cevşen olayı, cevşenleşme olayı veya cevşen asma olayı kesinlikle yanlıştır. Sünnette yeri yoktur. Bu hamalyo gibidir. Peygamberimiz zamanında da vardı. Yani o zaman tabii bunu yapanlar bir Arap cahiliye adeti e, olarak yapıyorlardı ve e, o Arap cahiliye adetini bırakamayan demek ki o günlerde bazı Müslümanlar da vardı e, onun yanlış olduğunu bilmeyenler e, bazı, bazı Müslümanlar da vardı onlara yönelik olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim ki hamalyoya e, güvenirse Ondan bir hayır beklerse Allah ondan beridir. Onu o muskayla o hamalyoyla baş başa bırakır. Kendisi ona rahmet vermez. Rahmet nazarıyla bakmaz. Onu o kağıt parçasıyla baş başa bırakır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu da bu ve benzeri hadislerden anlıyoruz. Zaten üzerine yani mürekkeple bazı duaların yazılmış olması o kağıdı e, insanlara faydalı hale getirmez. Ancak e, insanları rukiye şer'i dediğimiz peygamberimizden gelen e, dualarla, peygamberimizden gelen rivayetlerle e, bizim ee, okumamız veya kendimizi okumamız sünnette var olan okuma şeklidir, değerli kardeşlerim. Ve bunu asmak ile o, okumak arasındaki fark nedir? Evet, o, okumak caizdir. Çünkü mesursa caizdir, peygamberimizden geliyorsa caizdir. Ancak e, gelmiyorsa, peygamberimizden gelmeyen bir e, dua şekli ise bu yani Peygamberimizin yapmış olduğu diğer dualara paralel ise yine kabul ama bu dualar da bir takım eski cahili adetlerinden, şirki inançlardan bir takım inançlar, sözler varsa onlar onlarla dua olmaz. Onlarla şifa bulma namında ruh-i dediğimiz o okuma türü gerçekleşmez. İnsanlar öncelikle kendilerini şifa niyetine okuyabilirler. Ve daha sonra takvalı, alim, ilmiyle amil, amil olan insanlar tarafından da okunabilirler. Onların okuyuşları ve duaları, talepleri, niyazları umulur ki Rabbimiz tarafından kabul edilir. Ve bu şekilde o insanlar şifaya kavuşmuş olurlar. Evet. Eyvallah, eyvallah, Fesübhanallah, Neuzubillah, e, Hasbunallah, Maazallah, Maşallah, Hay Allah, İnşallah kelimelerinin anlamları nelerdir? Günlük hayatta sıkça kullanabilir miyiz? diye bir soru var. Eyvallah demek eee yani e, bunun manası evet Allah da e, şahit, Allah da böyle buyuruyor manasında bir söz. E, eyvallah Türkçe versiyonu Türkçe versiyonu o da e, aynı manadadır. Ancak Türkçe'de Eyvallah Allah e, Evet, kabul ettim manasında kullanılmaktadır. Arapça esas manası İyvelahi'dir. Onun da manası e, Allah şahit ki bu e, işte söz doğrudur manasında kullanılan bir e, deyimdir. Fe subhanallah e, burada da onun manası Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim manasına gelmektedir. Ne'udhu billah Allah'a sığınırım manasına gelmektedir. Başka ne yazıldı? Evet. Ne'ud-u billah dedik. Hasbunallah bunun manası hasbuna Allah yani Allah bize yeter manasındadır. Ma'ad Allah Allah Allah sığınılacak yerdir bu durumdan e, Allah'a sığınılır manasındadır. Maşallah, Allah ne de güzel şeyler yaratmış ve dilemiş ve yaratmış manasındadır. E, hay Allah, Allah haydır, diridir manasındadır. İnşa Allah, Allah dilerse e, bu iş olur manasında kullanılan e, kelimelerdir veya terkiplerdir bunlar. Dua ederken hapşırmak duanın kabul olduğuna işarettir. Bu hadis sahih midir? Ve her dua edilince hapşırmak duanın kabul olduğuna işaret olur mu? Ben böyle bir hadis bilmiyorum. Ee, i̇lk defa böyle bir şeyle karşılaştım diyebilirim. Böyle bir hadis hiç duymadım. Duymamam yok olduğu manasına gelmez. Bir araştıralım bunu. Bir bakalım. Ee, ancak böyle bir şey sahih olmuş olsaydı bu hadis-i şerif yani muhakkak ki duyardık sanıyorum ki uydurma bir sözdür bu ama yine de kaynaklara inmeden bir şey söylemek istemiyorum şimdilik bu kadar yetinelim dua ederken salihleri velileri araya koymak kabulü için etkili bir yöntem mi Bizim ağzımız duaya müsait değil diyorlar. Salihleri velileri dua ederken araya koymak e, bidattır, yanlıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı bir durumdur. Bu konuyla ilgili konuşanlar, Hazreti e, Abbas ile birlikte yağmur duasına ulaşmışlar. E, Çıkan e, sahabenin ya Rabbi önceden aramızda senin Resulün vardı, şimdi onun amcası Abbas var e, demeleri e, durumun de, demelerini e, delil görerek e, salihleri doğada aracı kılmanın vesile kılmanın caiz olacağını söylüyorlar bu hadisten. Böyle bir hüküm çıkartıyorlar. Ancak burada e, bir yanlış yapılıyor. Kesinlikle Hz. Abbas'ın zatı Allah katındaki makamı orada duada bir vesile olarak, aracı olarak kastedilen bir durum değil. Ancak e, bu nedir? Bu şu demektir. Ya Rabbi e, Hz. Abbas'ın Duasıyla da e, sana yaklaş, yaklaşıyoruz. Hz. Abbas'ın duasıyla da e, dua ediyoruz. E, bu, bu manadadır. Yani onun duasını vesile kılmak e, söz konusudur. Dua bir ibadettir. İbadetlerin vesile kılınması da caizdir. Şahısların, zatların vesile kılınması doğru ve caiz bir durum Değildir. Dolayısıyla salihlerin, kabirlerin, velilerin e, duada vesile kılınması e, doğru bir durum değil, bidat diyebileceğimiz bir durumdur. Bu insanlar bizim ağzımız duaya müsait değil diyorlar. Eğer bir insanın ağzı duaya müsait değilse, o insanın... E, Allah'tan gelen bir hayra müsait olabileceğini nasıl düşünebiliriz? Eğer bir insanın ağzı dua yapmıyorsa, bir insanın ağzı kalbiyle birlikte Allah'a yalvarma gibi bir durum gösteremiyorsa, bir insan yani lütfedip de ağzından güzel kelimeler ile Rabbine yalvaramıyorsa... Böyle bir insanın Allah tarafından gelen, gelecek olan veya o duada talebi söz konusu olan nimetlere layık olduğunu nasıl düşünebiliriz? Bu çok yanlış bir durum. Bir Ağzımız müsait değil demek çok yanlıştır. Her ağız dua için yaratılmıştır. Aynı zamanda. Rabbini anmak için yaratılan bir organdır ve her organ e, kendi yaratıldığı e, amaç doğrultusunda hizmet verir. E, ağızda dua etmek için vardır. E, dua etmeyeceksek e, bu ağız ne işe yarar? Böyle bir ağızı biz böyle bir organı dua etmek için kullanamıyor isek nasıl olur da Rabbimizden? E, nimetler isteyebiliriz. O nimetlerin bize e, gelmesini Rabbimizden bekleyebiliriz. Böyle bir şey asla olmaz. Camilere ve mescitlere e, yaptıranın, yapan mimarın, devlet yöneticilerinin, peygamberlerin, evliyaların, şehitlerin, alimlerin isimlerinin konulması dinen doğru mudur? Bu durum, ibadette riya ve enaniyet göstergesi sayılır mı? Sorusu var. Evet. Şimdi bu soruya da cevap vereceğiz. Ancak az bekleyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi sahabe tarafından peygamberin mescidi olarak isimlendiriliyordu. Bu ismin konulması doğal bir ortamda, doğal bir nitelikte gerçekleşmiş idi. Peygamberimiz bizzat inşa ettiği için ve orada insanları e, irşad ettiği için, davet ettiği için peygamberin mescidi olarak anılmıştır. Ve peygamberimiz o mescide, mescidi hada, bu e, benim mescidim olarak da e, hadis-i şerifinde o mescidini anmış ve o isimle onu nitelemiştir. Ancak bugün bazı insanların benim adımı bu camiye verirseniz ben de bu camiye yardım ederim yüklü miktarda veya minaresini yaptırırım veya kubbesini yaptırırım gibi e, teklifleri riya kokan tekliflerdir. Ve bu insanların... Ee, şöhret bulmaya yönelik olarak yaptıkları bu gayretler asla e, takvayla örtüşmeyen, takvadan uzak e, gayretlerdir. Doğru da değildir. Ancak e, bir insan, diyelim ki Zamanında mescide çok yardımı oldu. Yaptır yap, yapılmasında, yaptırılmasında çok gayreti geçti. Kesinlikle adımı vermeyin de söylüyordu zaten. Ancak vefat ettikten sonra e, diyelim ki o ahali bu mescidin adını falan kişinin kişinin adıyla adlandıralım. O ki falan kişinin adını bu mescidin adına verelim e, demişlerse bu kişi için, bir ölen o kişi için herhangi bir günah, herhangi bir riya söz konusu değil. Çünkü insan, o insan vefat etmiştir. Ama bu ismin oraya konulması caiz midir? Cemaat tarafından bu ismin oraya konulması caiz midir? Bunda herhangi bir sıkıntı yok gibi. İşte... Ebu Bekir Mescidi, Hazreti Ömer Mescidi, Hazreti Osman Mescidi, Hazreti Ali Mescidi. ya Burada bu olayı yasaklayan herhangi bir rivayet söz konusu değil. Çünkü orada herhangi bir riya, herhangi bir e, İslam dışı bir şey söz konusu değil. Hatta gelecek nesillerin e, bu büyük şahsiyetleri örnek alması açısından, büyük bu isimleri bilmeleri, onların hayatlarını incelemeleri ve onları hayatlarında bir önder olarak görmeleri açısından bu isimlerin faydası da söz konusudur. Ama bunlar büyük İslam şahsiyetleri olursa durum böyledir. Sıradan insanların isimlerinin konması elbette bir faydaya müteallik değildir. Dediğim gibi o mescitleri yaptıran insanların o mescitlere isimlerini vermeleri ibadetlerine Riya karıştırmaları manasına gelmektedir. Bundan kaçırmaları lazımdır. Evet, başka ekrana soru yazmayalım Musa kardeşim. Ve son soruya cevap verdikten sonra sohbetimizi bitirelim. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düğün merasimlerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düğün merasimlerine katılmış mıdır? İslam'a göre düğün merasimi nasıl olmalıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette düğün merasimlerine katılmıştır. Elbette e, Müslümanların iyi günlerinde, kötü günlerinde yanlarında olmuştur. Bunda da e, bir sıkıntı yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davete icabet etmenin gerekli olduğunu e, birçok hadis-i şerifinde beyan etmiştir. Davet edilen yerde münker bir iş olmadıkça müminler kendilerini davet e, eden o insanların bu davetine icabet göstermelidirler. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yerde tavsiyesi ve emridir. Ancak bazı insanlar e, orada münker işler Allah'ın rızasına aykırı işler olduğunu bile bile Sırf arkadaşı, komşusu, akrabası darılmasın diye onların düğün merasimlerine katılmaktadırlar. Ve orada o münkeri bizzat kendileri müşahede etmektedirler. Bir takım açık saçık hanımların haram yerleri görünmektedir. Onlara bakmaktadırlar bir şekilde haram olmakta, göz dinası olmakta. O ortalıkta çalgılar, şunlar bunlar olmakta, bu şekilde kulak zinası işlenmekte. Veya orada içki içilmekte, bu şekilde e, orada işte emir bin yapmak gerekirken yapmayınca günah işlenmekte. Ya Birçok bunun e, kötü yönleri var. E, böyle bir ortamda kişi... ...oraya gidip de o münkeri inkar et e, etmeyecekse o davete katılmamalı. İn, i̇nkar edecekse o davete e, katılıp bunlar yanlıştır. Allah'tan korkun. Yapmış olduğunuz işler e, Yüce Rabbimizin şu şu emirlerine aykırıdır. Peygamberimizin şu şu emirlerine aykırıdır. E, bu işi terk edin ve ben de protesto ediyorum... E, bu işi bırakmadığınız takdirde ben bu mekanı terk ediyorum e, diye tavrını, protestosunu her Müslüman göstermelidir. Bazı din adamları bile işte köylerde, mahallelerde yapılan ama içinde birçok münker olayların geçtiği düğünlere e, işte insanlara iyi görüne görünelim, şirin görünelim Onları da bir şekilde e, işte camiye çekelim mahiyetinde niyetler taşıyarak maalesef bu münker e, toplantılara girmektedirler, gitmektedirler. Münkeri de inkar etmemektedirler. Orada bir kenarda oturmaktadırlar veya ortalıkta gelen geçen insanları seyretmektedirler. Bir içki masasını bile belki uzaktan yakından, yakından seyretmektedirler. Dolayısıyla o insanın, bu hocanın orada bulunması, oradaki avam tabakası tarafından o yapılan münker işlere bir ruhsat mahiyetinde anlaşılmaktadır. Ve o insanın oradaki beden diliyle, lisan haliyle o münker işler karşısında sükut etmesi o insanlar tarafından bir bu münkerlere cevaz olarak algılanmaktadır. Hoca da burada işte bu, bu işlere e, en azından ses çıkarmıyor. Bunların yanlışlığı demek ki yok manasında bir ruhsat e, durumunu algılamaktadırlar. Ve bu da e, o kişinin, din adamının neyse, hocanın neyse, müftü veya neyse kimse orada lisan-ı haliyle oradaki münker işlere e, cevaz, vermesi veya fetva vermesi gibi acı bir durumun ortaya çıkmasına sebep olunmaktadır. Toplum bu şekilde duyarsızlaşmakta ve münker işleri de normal, maruf işler olarak görmeye başlamaktadırlar. Bu toplumda örnek olan, her hareketi örnek niteliği taşıyan insanların bu tür yerlere gidip de Lisan halleriyle o münker işlere fetva verir duruma düşmeleri, bu din'e yapılacak en büyük ihanetlerden birisidir. Dolayısıyla bu insanların bu tür toplantılardan, özellikle örnek insanların hareketleri, tavırları, bir yerde bulunusları, işte toplumda önemli görülen ve cevaz niteliğinde algılanan insanların hallerine, tavırlarına, gidecekleri yerlere, edecekleri davet icabetlerine ve bu davetlerin yapıldığı yerlere ve bu yerlerde yapılan bir takım münker işlere son derece dikkat etmeleri gerekir. Münker işleri de protesto etmeleri gerekir. En azından oraya gidip de bu işler yanlıştır ve ben sizi protesto ediyorum ve buradan ayrılıyorum demesi gerekir ki, insanlarda bu yanlışlarından dönebilsinler. Aksi takdirde insanlara şirin görünürsek Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi Allah'ın haramlarını makul, maruf, normal işler zümresinden görmeye başlarız ki cemaatte aynı duygu ve düşünce de olur ki bu da dinde çok büyük bir yozlaşmayı, bozulmayı, Allah'ın diniyle e, fark edilmeden e, oynamayı e, işte gün yüzüne çıkartır. Buna sebep olur. Bundan uzaklaşmak lazımdır. Değerli kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. E, uzun bir vakitten beri bizi e, dinliyorsunuz. Yüce Rabbimiz sabırlarınızdan dolayı ecelerinizi kat kat versin. Geceniz mübarek olsun. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. tabidir denmez. O ona muhaliftir denir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de